Merhaba ben Derya Tolgay. Bugün stüdyoda yalnızım. Alp ve As'ı yoklar. Teması iyi bir komşu olan bu seneki Bienal'den sonra pratikte en kapsamlı katmanlı komşuluk diye e, sorduk soruyu nerede konuşabiliriz? E, adalar dedik. Zira az da kalsa adalar halen üzerinde 20 farklı kültürün e, yaşadığı yer. E, stüdyoda bir konuğumuz var. ...tam da bu sohbete uygun... ...altı kuşaktır adalarda yaşayan... ...tam da bahsettiğimiz bu kültürler yumağının içinden çıkıp gelen... ...Nükhet Tönmekcioğlu. Nükhet'ciğim hoş geldin. Ee, bu komşuluk konusunu konuşmadan önce... ...ada'ya ailen nasıl geldi ilk önce? istersen oradan başlayalım. Kimlerdi? Bu altı kuşağı hani kısaca şöyle bir e, hatırlayalım mı? Evet hatırlayalım tabii. Zaten ben her gün hatırlıyorum... <gülüyor> Çünkü dedemin dedesi ilk olarak Büyükada'ya geliyor ve şimdi oturduğum evde altı nesil oturmuş oluyor aslında benim torunlarım da dahil edecek hı hı. olursak. Büyük babamın babası ilk önce 1890 tarihinde baştan inşa ediyor evi. Kendisi mimardı. Petraki Kalfa. Ondan sonra onun oğlu Victor Adamantidis benim hmm. büyük babam oluyor. Onun zamanında da 1926 tarihinde e, yeniden restorasyon oluyor ve evi şimdiki haline sokuyor. İç mimari bakımından. Dışı evet. aynı kalıyor da. Ondan sonra da ben e, 2010 tarihinde ben aslında bütün ıı, yeniden restore ettirdim evi. Evet. Tekrardan. Evet. Ben seni ziyaret ettiğimde evin evet. önünde çok güzel e, tarihini belirten böyle 1890 evet. yazıyordu hatırlarsan evet. 1890. göstermiştin. Evet. Bahçede evet. çok e, eski zamanın evet. bahçesi olduğu gibi korunmuş. O da çok evet. değerli. Çünkü bir bütün yani sadece ev değil bahçesi de onun bir evet. bütün parçası, bir mirası değil mi? Bahçeyi ayırsak bir miras olmaktan çıkacak. Doğrudur. Yani e, bahçede Aşağıda sarnıçlar, kuyular, ondan sonra büyük babamın e, dizaynı aynı bahçede aynı korunmuş şekilde durumda. korunmuş durumda. Ailede e, epey e, önemli mimarlar var. Galiba İstanbul'da da e, evet önemli evler evet, var yaptıkları. Evet bir, birkaç yerde birkaç kitapta da hı hı. zaten bakılırsa Viktor Adamantidis ve Petraki Kalfa'nın yapıtları evet görülebilir. Hatta burada şimdi Sultan. açık radyonun kapısında konuşurken evet. tütün deposu da diye bahsi geçmişti. Evet. Tütün deposu tam tabii komşu. Evet, evet, evet. <gülüyor> Açık ee, radyo. çok Abdülaziz zamanında da Petraki Kalfa Abdülaziz zamanında <gülüyor> onun köşkünü yapmıştı. Ondan sonra e, Halim Sait Halim Paşa köşkünü. Hı, hı. Bu gibi şeyler. Ondan sonra da onun oğlu işte Victor Adamantidis. Hakikaten pek çok yapıtları var. Evet. Şimdi biraz gelelim istersen komşu konusuna. Gelelim bakalım. Ee, şimdi komşu deyince hem birbirlerine yer anlamında yakın hem de ilişki anlamında yakın olabilen. İnsanları kastediyoruz haliyle komşuluk bir iletişim aracı esasında hani internet öncesi daha mı çok komşularımız vardı bilmiyorum ya da komşuluk yapmak için vakit mi buluyorduk ama farklı bir komşuluk gelişti adeta bu hani dijital ortamda işte Facebook, Twitter, Instagram hesapları neredeyse komşulardan şu anda bize daha yakın. Evet doğru e tabii zaman içinde pek çok şey değişiyor. Örneğin eskiden kadınlar çalışmıyordu. Ee, annelerimiz, yani bazı annelerimiz çalışıyordu belki ama benim annem çalışmıyordu, büyükannelerim çalışmıyordu. Haliyle öyle olduğu zaman kadınlar birbirlerine daha fazla gidip geliyorlar. Kahveye gelirler, evet. sohbete gelirler. Hatta bizim adada evimiz evimizin kapısı, bahçe kapısı her zaman açık dururdu. Bütün arkadaşlar kadın olsun, erkek olsun... İskeleye giderken yol üstünde olduğumuz için muhakkak uğrarlardı. Bir kahve içerler, bir çay içerler ya da rakıya tutarız, bir yemeğe tutarız. Evet. Böyle bir gelişim vardı. Fakat benim babam mesela çok sinir olurdu. Çünkü komşuluk derken herkes birbirinin içinde olmak istiyor bazen. ...böyle bazen yalnız kalmak istediği zaman... ...çok misafir evet. geldiği zaman... ...o uğruyor, bu uğruyor... ...hoşuna gitmeyebilir. Şimdi konuşurken böyle bir şey ortaya çıktı... ...komşuluk esasında çok kadın... Odaklı da bir şey yani kadınların geliştirdiği bir şey komşuluk. Babam da şöyle deyince şimdi evet, yani evet. düşündüğün zaman gerçekten kadınlar üzerinden evet. giden komşuluk böyle gelişiyor. Biz de hepimiz çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Annem işte eğer okuldan gelir de kapıda bulamazsa filan anahtar mutlaka komşuda vardı. Komşuya gider anahtarı aldığımızda bize mutlaka çay ikram ederdi evet, yaptığı evet, kurabiyelerden evet, evet. Ikram Şimdi bizim... Bizim komşularımız da çok değişikti tabii bir tarafta Musevi aile vardı öbür tarafta Alevi bir aile vardı karşıda e, İran e, kökenli bir aile vardı köşede Rum bir aile vardı böyle olduğu için tabii çok renkli komşularımız vardı ne bileyim ben bahçede domates fazla üzüm bir şey olduğu zaman babam balık tutup da çok balık getirdiği zaman konu komşuya dağıttığımız gibi, köşedeki bakkala da dağıtırdık. Çünkü o da çok eski bir bakkal hala orada eski evi durur. Herkese e, dağıtırdık. Yani bu bir de hatırladığım, çok ben ufakken. Yani 7-8 yaşındayken e, adada herkesin telefonu yoktu. Çok az kişi de vardı. Bizim evdeki telefon da ilk telefonlardandır ve santral vardı. Onun için bir telefon gelirdi. Hemen bizi annemiz, büyük annemiz hemen git işte Monsieur Eskenazi Çağar veya Madam Eleni'yi... söyle kızı telefonda veya Necdet Bey gelsin ...telefon etsin çok falan di. Evet bizi böyle yollarlardı. Halil o kişiler gelirdi. Hatta daha sonraları büyük annem karar vermişti ki bir kumbara komam gerekiyor çünkü çok kişi telefon ediyor. Yalnız o kumbaraya aile fertlerini de para koması gerekti. O bir böyle bir şaka mevzu olmuştu. Sonradan kaldırttık biz o kutuyu yine. <gülüyor> Evet günümüzde öyle bir yere geldi ki belki de yani birinin ötekine yardım etmeyi aklından dahi geçirmediği zamanlar da var. Yalnız tek başına yaşamlar kurduğumuz ve evlerimizde böyle yani gökdelenler içinde yaşadığımız kimliksiz apartmanlar işte rezidantlar ve giderek kimliksiz şehirler de inşa ettiğimiz bir süreçte geçiyoruz. Şimdi komşuluk için bir mahalle gerekli değil mi? Benim e... Şimdi komşuluk için evet tabii bir mahalle Öncelikle. gerekli. Ee, ama ben şöyle diyorum yani çok yakın kafada olan insanlar daha kolayca bir komşuluk münasebeti Hı -hı. kurabiliyorlar. Hı -hı. Yani e, şimdi değişik kültürlerden olan insanların tabii bir komşuluk oluyor. Kimle olursa olsun olur ama bir dereceye kadar olur. Aynı Kürtü'den gelen, aynı aşağı yukarı seviyede olan insanlar daha kolayca bir komşuluğu devam ettiriyorlar. Hani evet. birbirine yeme yemek yapmak, akşamları beraber buluşmak falan gibi sadece Hı -hı. kadınların kahveye gelip gitmesinden fazla bir komşuluk diyorsak... ...o biraz komşunun aynı telden çalması diyelim birazcık öyle de olması gerekiyor kültür sadece birinin Hristiyan birinin Türk birinin o dili birinin bu dili hı hı. konuşması değil. Başka şeyler de var tabi. Yalnız ben şöyle düşünüyorum yani kültürler farklılıklar o zamanlar vardı. Fakat benim gördüğüm şu anda da var. Tabi çok az Rum, çok Musevi evet. hala var vatandaşlarımız. Hı hı, çok Rum çok az var. Ee, Ermeni de var. Yine bir evet. karışık bir ortam var. Ama buna karşılık Azınlık grupları ben adıda mesela daha fazla diyelim Alevi var, daha fazla hı hı. Erzincanlı var, Vanlı var. Hı hı. Şimdi adalarda bir şeyler yapılmak istendiğinde bence bu kültürel farklılıkları bir kenara bırakıp hı hı. daha fazla yakınlaşmak gerekiyor. Yani sadece ne böyle küçük grupların bir şeyler yapmak istemesi yetmiyor. Daha bu şimdiki azınlık gruplarının muhakkak bir yerde onlarla beraber çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum onu kolay bir şey değil çünkü o taraftan da bir rezistans olabilir ee, diyelim yani grupların arasındaki köprüyü kuracak kişinin hakikaten çok özel kişi olması gerekiyor bir yerde Doğru söylüyorsun. çünkü ben küçüklüğümde mesela e, iki annem Rum'du babam Türk fakat annesi Alman'dı ...üç dilde ona da hakimim... ...bir de akşamları da mesela... E, ...büyük annem iyi Türkçe konuşmazdı... İstanbullu olmasına rağmen... E, ...babam da Galatasaray Lisesi'nden olduğu için Fransızca konuşurdu... ...büyük annede Damnesyon Fransızca konuşurlardı mesela... Hı. ...hani onu da o şekilde e, devam ettirebildik... ...dil açısından... Zengin, ...dil zenginliği açısından... Şimdi adaya baktığımızda zaten orada farklı bir durum var. Aslında adalarda her şey farklı şehre göre. Biz o nedenle adalara işte müstesna yer diyoruz. İşte miras diyoruz. Geleceğe korunarak sağlıkta aktarılması gerekir diyoruz. Yani bütün bunları derken burada mahallelilik kavramı da şu andaki şehre göre daha farklı. Halen bir mahallelilik var. Yani adada şimdi yaşam üzerinde yaşam olan beş tane ada var şu anda herhangi bir olay olduğunda bir saat içerisinde adadaki bütün herkes duyabilir şehir gibi değil ada kendisi zaten bir mahalle zaten... adanın içinde mahalleler var ve adanın kendisi de bir mahalle büyük evet. adalılar işte diyoruz Sedef Adası Burgazlılar, Kınalı Adalılar, Heybeliler bunların her biri de bir mahalle Onların içinde de yaşamlar, e, adalar da kendi içinde biraz farklı farklı mahalleliğe de var. Evet var. Ee, tabii haliyle ada şey, olmasa ama yani e, bu bence şehirdeki değişmeler tabii adalara da aksediyor haliyle yani örneğin diyelim adaların değişmesi 2008 2009 o, o sıralarda diyelim doğalgaz geldi bir de süpermarketler geldi. E zincirler. O o, o o o yani bunların gelmesinden sonra adada yani bir yerde sayfi adası olmaktan çıktı. Tabii, zaten şimdi fosil gittikçe, yakıtlı araçlar girdi haliyle. Araçlar yani girdi. Eskiden yasak olan bütün bir... adada 5-6 araç varken şimdi her tarafta vızır vızır ha, otomobiller bile var iskeleye kadar inen ki bizim adanın yolları aslında buna hazırlıklı değil. Araçlar da bir sürü araçlar da ıı, zarar görüyor aslında. Ama bazı değişimleri durdurmak biraz zor. Mühim olan o değişimlerin içinde bir kural, bir düzen kurmak. Hmm. Yoksa eskiden adada hiç taşıt yoktu, şimdi var demekle olmuyor iş. Belli değişmeler olacak adada. Evet. Bazı ben pozitif şeyler de görüyorum. Eskiden mesela Kumsal benim çok bizim bizim eve çok yakın. Aa evet, bu konuyu da ee, birazcık açabilir miyiz? Düşün senin evin şu anda Kumsala aşağı yukarı ne kadar metre uzaklıkta? Vallahi işte bilmiyorum. yüz... Şu anda yani bayağı bir sanki bir 200 yerde. metre falan var Şimdi şöyle orası? bir şey, bizim evin olduğu yer eskiden ilk iskelenin, adanın ilk iskelesi hmm. bizim evin önden geliyor. Plaj oteli dediğimiz, şimdi park olan bir yer var, plaj otelin yanında. Evet. Oradan da adanın asıl çıkışı ve çok eski bir yerleşim merkezi. Orası 6. yüzyılda, 2. Jüsin zamanında zaten bizim evin olduğu yerin altısı hmm. saray ve mabetler yeri. Hmm. Kilisenin, Adrimitri Kilisesi'nin olduğu yerde bu kısma dahil. Şimdi oraya baktığınız yani, zaman... Orası kazılsa bir şeyler çıkacak. Zaten <gülüyor> tabii evet. çıktı zaten. Çapalar evet. çıkıyor. Hmm. Çünkü bizim evin önüne kadar aşağı yukarı deniz geliyor. Şimdi orası zamanla... Bu, bu hangi tarihe denk geliyor? Senin dediğin aşağı yukarı işte deniz geliyor. İşte hmm. altıncı yüzyılda falan hmm. orada saray falan var. Ama ma ondan önce de mabetler var. Yani hmm. Şöyle bir şey, kanalizasyonlar falan yapıldığında, altyapı yapıldığında çınar meydanında aşağıda çapalar falan bulundu. Hı hı. Yani oraya kadar denizin geldiği düşünülüyor. Evet. Mabetlerde her zaman deniz kıyısında olurdu hı hı. ya. Şimdi ilk iskele orada oluyor ve orada bir dolma var. O dolma herhalde yani yılların getirdiği bir dolma. Kumsal deseniz kumsalın çok ufak bir yolu vardı. Çakıl taşları oradan denize girilirdi falan. Sonradan dolduruldu. Şimdi doldurulma tabii çok negatif görülen bir şey bir yandan. Bir sürü insan da rahatsız oldu. Ama şöyle bir şey var. Ada çok özel bir yerdi ve çok özel insanlarındı. Yani sanki bizi Orada böyle bizim adamız gibi büyüdük. <gülüyor> yani dışa doğru açılmamıştı. Adalar ada. hepimizin. <gülüyor> Sizin değil. İşte exactly. Onu demek istiyorum. Evet, evet. Ben de oraya geleceğim. Evet, Şimdi bugün diyorsun. tenkit ediliyor. İşte <gülüyor> halk geliyor. Ee, gelecek. Çünkü adalar hepimizin. Evet. Mühim olan insanların gelmesi değil. değil Mühim olan... Kültür meselesi. Evet, ve yönetebilmek ona ve ideal yönetebilmek. şekilde insanları evet. mutlu edecek evet. şekilde kumsal, yaşayanlarla beraber. Evet kumsal açıldı bence çok iyi oldu. Çünkü kumsalın e, deniz boyu deniz böyle bir yürüyüş yeri oldu iskeleden itibaren. İnsanlar oradan merdivenle denize girebiliyorlar. Daha aşağıda daha... Şimdi yerken. orası açıldı ama başka yerlerde kapandı çok. İnsanların çok fazla denize gireceği yer yok şu anda adada. Yani, zaten yoktu. Ama her yer bir işletmenin şu anda. Olabilir ama önceden... Yani halka açık olma kavramı artık şu anda pek yok. Yani bu dediğimiz yok, yürüyüş... Yok söyleyemeyeceğim. E, Hayır, aynı fikirde değilim. Aynı fikirde değilim. Eskiden bir kumsal vardı. Kumsal dediğimiz zaten kumsal değil. Taş orası. Evet. Ama kumsal adı kumsal. Hı -hı. Biraz girdikten sonra kumsal yani Hı -hı. olurdu kum. Ee, orada su vapur gelirdi. Çünkü eskiden adada terkos yoktu. Vapurla gelirdi. Vapurun orasından, oracıklardan e, böyle denize girilirdi. Ama ağam şaham bir yer değildi. Ayrıca yani e, suda çok temiz değildi. Lağımlar da akardı. Yani hep böyle geçmiş harikaydı diye bir şey yok. Elbette. Bence kumsalın durumu bugün çok daha iyi. Evet Hı -hı. özel işletmeler var ama... Onlar olmadan önce hani orası harika bir plajda da herkes denize giriyordu diye bir şeyle yok. bir durum yok orada. Hayır, katiyen hı hı. yok. Niketçim şöyle bir soluklayalım mı? <gülüyor> Tabii. Güzel seçtiğim bir müzik var neydi o? Tamam. Şimdi şöyle işte ben böyle çok aile çok karışık olduğu evet. için Türkçe, Fransızca, Almanca ve Rumca nin ne varsa onlarla büyüdüm. Bu Yalo Yalo şarkısı da annemin bana söylediği bir şarkıydı. Büyük Hı -hı. annem de bilirdi. Hatta akşamları da keyif olduğu zaman da söylenen bir şey. Bir kayın kıyı kıyı giderken Hı -hı. orada söylenen bir şarkı. Çok güzel. Bize yani. anonsunu yapar mısın? İsmi Yalo Yalo. Yalo Yalo. Kimden Yalo dinliyoruz? Yalo Pigenami. Evet. Nana Muscuri'den evet. galiba. Evet. Ben, benim sesim o kadar değil. <gülüyor> <Peki. gülüyor> Ama. Κι άλλο, κι άλλο Κι όλο για σένα λέγαμε Για να πας, για άλλο να έρθεις Τα λόγια μου να θυμίσεις Εις τον ακρό, ακρότης τον ακρό της θάλασσας Hadi. Siz artık devam edin lanamuz kiriye bıraksak işi. Tamam. <gülüyor> Evet Nuget'ciğim çok güzel bir parça. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi tekrar biraz komşuluktan devam edelim ister misin? Komşuluktan. <gülüyor> evet, tabii aile Komşuları. de İtalyanlar, İrlandalı, Rum, Türk, Alman aile evet. böyle bir evet, evet. aile. Çok Şimdi... kültürlü yani adadaki bu ada eğer bir makro ölçekte bir modelse ailen de senin mikro ölçekte bir model bu çok evet. kültürlük <gülüyor> anlamında şimdi şu tabi fakat şöyle komşuluğa değinmek istiyorsun yine ama şöyle bir şey var yani bu gruplar aslında kendi içlerinde daha fazla eğlenirler kendi kültürlerine göre yer içerler ve eğlenlerdi. tabi bir iletişim oluyor Tabii bir komşuluk oluyor ama bir dereceye kadar oluyor yani. Bu demek ki yani herkes hakikaten e, çok doğal bir şekilde birbirine karışmış. Yani o, o demek olmuyor tabii, aslında. Tabii. Şu, o, keşke daha fazla olabilse. ben Mesela evet. ben hiçbir zaman için bir e, Musevi ailesine yemeye gitmedim. Evet. E, mesela. Evet. Değil mi? Halbuki çok musevi arkadaşlarımız vardı. Hı hı. Annemin babamın da vardı. Onlar dışarılara giderlerdi. Hani belki içki büyükler ama biz çocukken çok arkadaşlarımız vardı ama öyle evlerine girip çıkmazdık. Doğru söylüyorsun evet. yani komşular da belki, komşuluk da yani seçilen bir şey yani komşuluğun evet. bir sürü kavramı evet. var. İyi komşu var, kötü komşu var, en iyi komşu kimdir, ölü komşu mudur vesaire. Bizim evet. de çünkü tarihimizde baktığımız zaman 6-7 Eylül olaylarında yani komşularımızı bir şekilde kovmuşuz veya işte neyse evet. yani komşuluk evet. çok evet. katmanlı, evet. katmanlı, Tabii ben katmanlı bir şey. Evet. 6-7 Eylül'de ben Adadaydım bizim arkası bizim bahçeye bakan komşunun evinden tabi kilisenin tam karşısında olduğu için evleri çok korkmuşlardı böyle merdiven falan koymuştuk arkadan inmişlerdi tabii babam Türk diye daha emniyetli bir ev olarak gelmişlerdi bunun karşılığında da yine bir, bir görevli bir, bir çalışanımız vardı o da Kürt asıllıydı Malatyalı o da evin önünde durdu sabaha kadar burası evet. Türk eviydi diye. Çünkü yani olağanüstü bir durum vardı. Hı. Yani o gelen güruhu hiçbir şey, gözleri hiçbir şey görmüyordu. Evet, evet, böyle durumlar. Yani onlar, yani onun hakkında da bir saat konuşabilirim ama konuşmak istemem zaten evet. yeri değil şimdi. Evet. Ama o aday için tabii çok bir acı bir olay olmuştu. Orası muhakkak ama buna karşılık da... İşte giden gitti. Arkadaşlarımız birdenbire ortadan kaybolmaya başladı. Ondan sonraki süreç içinde gelenler oldu. Yine de yani bazı durumlar affola oldu. Ama insanların içinde tabii bir çok acı bir şey kaldı. Ben o zamanlardan beri şöyle bir durumum vardı her zaman için. Örneğin diyelim Rum çevresinde olduğum zaman, Rum arkadaşlarla olduğum zaman veya büyüklerle Türkler için bir şey söylediklerinde ben tabii e, Türk kesiliyordum. Tersi olduğu zaman da Ruh kesiliyordum. <gülüyor> yani nereye aşağı tükürsem e, sakalım evet. yukarı tükürsem bıyığım gibi bir durum hasıl oluyordu. Evet. Ee, Nükeçciğim süremizin sonuna geliyoruz e, sanırım. E, onun için e, sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. E, bize güzel anılarını Biraz buruk anılarını da e, aktardın. E, çok çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Ben de Efendim, teşekkür ederim. E, adaların farklı bir sosyolojik yapısı var. Günümüze kadar gelen bu farklı kültürlerinin komşuluğu da korunması gereken sosyolojik kültürel bir miras esasında. E, bugün programımızın sonuna geldik. E, ben Teknik Masa'da Barış'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. E, Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin.